Elhamdülillâhillezî hedâna l-hâdâ. Ve mâ kûnnâ l-ihtediyel-eulân hedâna allâh. Ve mâ tevfîqi ba'ti sâmi illâ billâh. Seqâd câet rusulü Rabbinâ Muhammed. Allah'ım salli alâ yasâlam. Muhammed. Allah'ım salli alâ صلي على شفيع ذنوبنا وقرة اعيننا وتاج رؤوسنا محمد <gâle>, Kale Resulullah sallallahu aleyhi sellem la hatta yahshara thuratan min jabal min dhahabin yaqtidilu alayinnasu fiyaktala tis'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi ile ilgili derslerimizin inşallah sonuncusudur. Geriden beri Birkaç aydır Bu konudayız Ancak hadis-i şerifleri Peş peşe serd ederek Tekrar mevzuun Dağılmış olan Mevzunun Bir toplanması olarak Sadece hadis-i şerifleri bugün Okuyacağız Bu husustaki hadis-i şerifler Ve Hazreti Mehdi'nin Yaklaştığına dair alametler ifade eden Hadis-i şerifler onun döneminde, onun çıkışında, evvelinde, peşinde, ardında vuku bulacak hadiselerle ilgili hadis-i şeriflerin bir özeti ayetinde inşallah bu gece dersimizi sona erdireceğiz. Şimdi evvela biliyorsunuz ki Fırat'ın altından bir dağ üzerinden açılması en mühimi hadisedir. Ebu Reyden Rivadeli hadis i Şerif müslim Şerif'te var Bukhari Şerif'te var Ahmed, i Hanbel vesaire raviler Bunu beyan ediyorlar Kainatın Efendisi buyuruyor Fırat altından bir dağ Üzerinden açılmadıkça Kıyamet Kopmayacaktır insanlar Onun üzerinde savaşacaklardır Ve Onda dokuzu Helak edilecektir O Fırat'ın Altından çıkan altın madeni üzerinde yapılan savaşta telef olacaklardır. Diğer vadi hatta her yüzden 99'u ölecektir. Bukhari Müslim'in rivayetinde "Femen hadarû fele minu oraya rastlayan orada bulunan sakın gözünün önünde altınlar yığılı görse ondan bir şey almasın. Böyle bir zamana rastlarsanız sakın ona yaklaşmayın. Bu belki şu anda bizi çok efendim ilgilendirmiyor gibi görünüyor ama bu önümüzde olacak bir hadisedir, büyük bir fitnedir. Allah Teala neslimizi de muhafaza buyursun. Amin. Amin. Şimdi... Bu alametlerden olmak üzere siyah sancakların Horasan tarafından gelmesi Sevban Radiyallahu Teâlâ rivayet edilen hadis-i şerifte Tatlu'ur rayatü min kıbel el meşrik -kı yukatilunukum kıtalen şedîden lem yukatil kavmun misluhu fe <gülüyor> izâ ra'aytumuhu fe bay'ûhu mehdi İbn Vâjîb ve hakimin rivatı, Sevban Rabbı Allah’tan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Doğu tarafından siyah sancaklar belirecek. Bu Khorasan’dan gelecek olan orduları anlatıyor. Sizinle öyle savaşacaklar ki. Daha önce hiçbir toplum sizinle öyle savaşmış değildir. Tabii sizinle savaşacaklar diye hitap ettiği kimseler kimler? Ee, sahabenin nesillerinden gelecek olanlardır. Çünkü Süfyan'i kimin soyudur? Yani illa sahabeye hitap ediyor ama tabii Araplara hitap ediyor. E, Süfyan'i yine e, efendim, Ebu Süfyan'ın neslinden gelen biridir o zamanki Şam yönetimindeki Süfyanî. Bu Horasan'dan gelenler kiminle savaşacak? Süfyanî'nin ordusuyla savaşacaklar. Hazreti Mehdi'ye yardım için. Dolayısıyla sizinle savaşacaklar buyurduğundan Murat efendim sizin işte nesillerinizin bir kısmıyla o zaman da bulunacaklar ve Hazreti Mehdi'ye karşı tarafta bulunacak olanlarla savaşacaklardır. Siz o siyah sancakları gördüğünüz zaman kar üzerinde tökezleyerek de olsa biat edin, katılın. Çünkü Allah'ın halifesi olan Hazreti Mehdi odur buyuruyor. Yani oradadır. O ordu ona yardıma gitmektedir. Yine i̇bn Mesud hadisinde yeti kavmu min meşriki Maumrayatun râyâtun Doğu tarafından bir ordu gelecek. Beraberlerinde siyah sancaklar bulunacak. Faz, fazs alun el khaira isteyecekler, yani o zamanki yönetimlerden Mekke'deki, Medine'deki başkan yönetimlerde bulunanlardan diyecekler işte Hz. Mehdiye, bu teslim edilecek. Ee, kimse oralı olmayacak, rıza gösterip de teslim olmayınca fyu <feyukatilûn> Onlar savaşırız o zaman diyecekler, savaşacaklar. Fe yunsarun Allah tarafından yardım olacaklar. Fe ıtao ne elu istedikleri yönetimi ele alacaklar. Ama feleakboluneu kendileri bunu kabul etmeyecekler. Yani harpleri kazanacaklar ama biz bizden biri olsun, biz ben olayım sen olayım yapmayacaklar. Hatta yedfaguha ile rujulin min beyti benim ehli beytimden bir zata Hazreti Mehdi'ye yönetimi teslim edecekler. Femlevu akistan kemamlevu cora dünyayı zulümle doldurdukları gibi o zamanki yönetimler Hz. Hazreti de adaletle dolduracaktır. Femel edr ke minkum İşte bu doğu tarafından gelecek. Siyah sancaklı Khorasan'dan çıkacak. Siyah sancaklı efendim beyaz elbiseli ee, olan ordu. Bunlar başlarında okuduk şu Ayb Ibn Salih Temimi diye bir zat bulunacak efendim. Küçük küçük sancaklar. Ee, bu sancakları görenler kar üzerinde sürünerek de olsa onlara kavuşsunlar. Şimdi bu da çok önemli bir. Ee, işarettir. O dönemle alakalı. Ondan sonra yeryüzünün altın ve gümüş madenlerini dışarı atması hadisesi. Abdullah ibn Mesud radıyallahu teala buyuruyor. İnna adeddin kat temme. Şimdi İslam tamam oldu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tamamlamadan vefat etmedi. Veda haccında tamamlama nimeti Beyan edildi. اَلْيَمْ وَاَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَاَرَض۪يتُ لَكُمُ İslam'a din. Bugün size nimetimi tamamladım, dininizi ikmal ettim, din olarak İslam'ı seçip razı oldum. Ayet kerimesi ve de haccında Arafat'ta nazil olmakla İslam tamam oldu. Zaten Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem o günden sonra 80 gün kadar bir şey yaşadı ve inle o ile Ama bu din tamamlandı ama diyor İbn Mesud Hazretleri yine noksanlaşacak. Yani bundan sonra yine ne olacak? Bozulmaya başlayacak. Din noksan olmaz. Din durduğu yerde tamam duruyor ama tatbikat yönünden büyük noksanlıklar olacak buyurdu. Hâkiden şu anda zaten tamamen birçok noktada din yürürlükte değil noksan olmuş durumda. Ve emanet edalık bunun alameti nedir? Entuk al-arham ve malu Akraba ilişkileri kesilecek. Sıla-i rahim diye bir şey kalmayacak. Haksız kazançlar elde edinilecek. Mallar kazanılacak haksız. Nereyi deşsen altında haksız kazanç çıkıyor. Nereyi deşsen? Hiçbir müessese hakkıyla efendim kazanan bir şekilde değil. Ve tüsveket dima kanlar dökülecek, akıtlayacak. Yani işte Görüyorsun İran durumun. Günde 250 kişi ortalama ölüyor. Ayda 3000 kadın dul kalıyor. Allah muhafaza buyursun. Bir an evvel Allah Teala bu işgalcileri İslam yurdundan uzak etsin inşallah. Bunlar böyle bir bela. Yani artık kan her yerde, dünyanın her yerinde akıyor. Ve işte ki karabette karabeti karabete la yaudu şey en yakın akraba akrabasına ya adam durumu iyi vaziyeti düzgün işte ben şöyle muhtacım şuyum buyum hiç en yakınından bile bir yardım alamayacak ve tu fesailu la yuza şey dilenci dolaşacak dolaşacak eline bir şey konmayacak ve benim amk كذلك tam o sırada tabii bu şu anda da tam bazıları gerçekleşmiş bazıları tam hukuku bulmamış. Mesela dilenci dolaşıp beline bir şey konmaması şu anda pek hukuku bulmamış. Çünkü şu anda dilenciler bazı bizden zengin. Onlar çünkü baya topluyorlar. Demek veren var. E, demek o zaman gelince hiç artık veren kalmayacak. اِذْخَارَةِ الْاَرْضُ خُوَارَ bakari Bir anda yeryüzünü efendim inek gibi bağıracak. Yeryüzü, aynı yani inek nasıl bağırıyor, böğürüyor, öküz Aynı öyle bağıracak. Yahzebikullu <gülüyor> min E bu şimdi öyle bir ses ki İstanbul'daki izah ediyor ki İstanbul bağırıyor. Ankara'dan diyor Ankara. Amerika'dan diyor Amerika. Bütün dünyayı aynı ses duyulacak. Fe beyneman nazukezalike ardu bi bi Tam o sırada yeryüzü içinde bulunan altın gümüş ne varsa dışarı atacak fırlatacak düşmanı. Velakin la yenzu abadun şey'un min uladebun ve la Öyle bir zaman ki, öyle bir kargaşa ki, öyle savaşlar ki ne altın ne gümüş hiçbir şey fayda vermeyecek, herkes başının derdine düşecek. Bu da Hazreti Mehdi döneminde uku bulacak melhame-i kübra dediğimiz büyük savaşlarda zuhur edecek. Ondan sonra bir madende batma olacak. İbn-i Ömer buyuruyor Muhtelif madenler çıkacak. Tehrucu maadilu muhtelife maadilu minâ karibun minel hicâziyeti işirâru nâsü kallû firâvun Madenin adı firâvun. Bu maden Hicaz toprağına yakın olacak. En kötü insanlar o madende iş çıkartmaya bakacak. Fe beni Onlar orada çalışırlarken Hicaz topraklarında bir altın madenler rastlayacaklar. Fe acebe onun işletmesi onları çok hayran bırakacak. Altın madeni çok para getiren bir şey. Fe beni ma hakim rivayet ediyor bu hacrîvi. Tam onlar altın madenini bulmuşlar ve işletmeye başlamışlarken o madenle beraber bütün oraya yığın edenler, çalışma şirket işte neyse elemanlar götürenler, gidenler hepsi birden yerin dibine batacak. Bu da Hazreti Mehdi dönemindeki olayların önemlilerinden biri. Hazreti Ali Efendimiz'in ebu beyanı var. El fitne-i erbaun Dört fitne, kargaşa olacak. fitne serra ve d İşte bolluk bir fitne. Sıkıntı darlık bir fitne ve fitnetüm keder diye beyan ettiği bir fitne altın madeninin çıkışı ile ilgili bir fitneyi beyan etti. Tüm meğruzu rəjülün min ədrətini sallallahü aleyhissellem Yusluhu Allahu teala ale aleyhi emram İşte o sırada diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eli Beytinden bir zat çıkacak Allah onun eliyle ümmetin işini düzeltecek. Demek ki o altın madenindeki büyük batma hadisesi de Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri ve çıkış sırasında meydana gelecek. Bundan sonra Şam-ı Şerif'e yakın bostanlar ve sularla efendim mamur olan Huta denen yerdeki batma لَا اِخْرُجُ الْمَهْدِيُ حَتَّى يُخْسَفَ بِكَرِيَتٍ بِالْغُودَةِ تُسَمَّى حَرَسْتَى Şam etrafındaki sulak ve mümbit topraklar Huta diye çimleniyor e, Harestâ diye çimleniyor orada büyük bir batma vuku bulmadıkça e, yerin dibine göçme meydana gelmedikçe Hazreti Mehdi çıkmayacak. Ondan sonra bin Hazreti Mehdi'nin bazıları çıkış döneminde, bazıları çıkmadan önce tabi manadan anlamanız lazım olun. Mesela bu olmadan çıkmayacak. O ne demek? Önce olacak demek. Bazıları Hazreti Mehdi'nin çıktıktan sonra, çıkışından sonra meydana gelen hadiseler. Mesela şimdi Medine-i yakın beyda denen Yerde, Mikat girilen İhra, Mikat'tan ihrama girilen Zülhüleyfe'ye yakın e, oradan sonraki düz vadi Medine'den sonra Beyda Âişe radıyallahu teâlâ anha annemizin rivat ettiği hadis-i şerifte Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyuruyorlar Âyne Âişe te radıyallahu teâlâ anha kâlet kâle Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim rivatiyle el şaşılacak iş ان نازل من امتي ياتون البيت لرجل من قريش قد لجئ بالبيت حتى اذا كانوا hadis-i şerifleri okuyoruz dinliyorsunuz İnşallah Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek cuma gecesinde ruhaniyeti teşrif buyurur inşallah. Hep onun ismi anılıyor, hep onun hadis-i şerifleri okunuyor. Onun aleyhine konuşan dinsiz gavurların efendim karşısında bizler onun hadis-i şeriflerini okuyoruz elhamdülillah. Onun dostlarındanız elhamdülillah, sevenlerdeniz, ona tabi olanlardanız, onun ümmetindeniz elhamdülillah. Bu büyük bir nimettir. Görüyorsunuz dünyada bir buçuk milyar iki milyar insan efendim İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diye inanıyor. Haşa. Meryem anamızı Allah'ın hanımıdır diye inanıyor. Haşa. E şimdiki papa, papa ne yerinde? İsa Aleyhisselam yerinde. İsa Aleyhisselam ne yerinde? Allah'ın oğlu yerinde. Ne olmuş? Allah, baba, olur ruh, Hepsi bir olmuş. Böyle saçmalık olur mu ya? allah Teala Hazretleri buyuruyor. Mel Mesih ibn-i illa İlla Rasul. Meryem oğlu Mesih. Yani İsa Aleyhisselam bir elçidir. Bir peygamber. Kadhaledin kabli Resul. Ondan evvel nice peygamberler geldi geçti. Ve umu suddika. Anası çok sadık bir kadın. Haz Hazreti Meryem. Peygamber değil. Peygamberlerden sonra en büyük insan. Kâne ayekul tam. Peşinden diyor ki. Ama ikisi de yemek yerdiler Ne demek Yemek yiyen ne yapması lazım Büyük abdest Küçük abdest yapması lazım E şimdi bunların bana nasıl yakıştırıyorsunuz Oğlum olsun hanımım olsun Yani peygamberliği tamam Anası sıtlıka tamam Ama yemek yerdiler diyor E şimdi sen diyorsun ki Allah benimle birleşti Tövbe yarabbim E Allah seninle birleşti yiyor musun Götürüyorsun son sonra büyük abdest küçük abdest Geldiği kadar veriyorsun. Ondan sonra yatıyorsun Hor hor çeşmede kızar biçiyorsun Her noksanlık var Her acizlik var Her zelillik var Her rezillik var Bende de var Ama ben demiyorum ki Allah'ın olayım ya Sen niye diyorsun Senin benden ne farkın var Ha peygamberim de sen Peygamber yer mi yer İçer mi Uyur mu? Uyur. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yemem, içmem, uyumam, evlenmem demedi ki. Peygamber beşerdir. Sen diyorsun Allah'ın oğlunun yerinde. E böyle bir şey olur mu ya? Kendilerini inandırmışlar. Çelişkiler içinde. Ne yaptıkları da belli değil. Neye inandıkları da belli değil. Çelişki, çelişki, çelişki. içerisinde çelişki. Tezat ve tenakuz. Bir yandan millet ediyor. Ben Türkiye'ye gidiyorum bana dua et. E sen zaten ilahın oğluysan ilah sana girdiyse hulul ettiyse, iddia da kimden dua istiyorsun? Mesela, Allah kimseden dua ister mi? Saçmalık, ondan sonra e özür dile e, ilahlık makamı yanılmaz, yanıltılmaz, özür dileyemem Ya e, dua da isteme o zaman Çelişki Ondan sonra Meryem Ana, İsa Mesih bize yardım et diyor. E madem senle birleşti zaten kim kimden ne istiyorsun? E başka biriysen niye iddia diyorsun ben oyum? Anlayan beri gelsin. Bana da anlatsın. Bu üçlük nereden çıktı? Baba oğul oğul nereden çıktı? Zavallılar şimdi ne yapmak lazım? Çok hamd etmek lazım. Şu İslam nimetine hamd etmek lazım. Yahu biz Müslüman olmasak da böyle saçma sapan zıvanalara inanmış olsak şimdi Böyle bir buçuk iki milyar insan var ya. Bir de bizim Müslüman geçinen Türklerden en ileri gelen patronları Türkiye'nin Onlar da ayine katılıyorlar. Çok muhteşem ayin oldu diyor. Ne anladıysa ha, ha, ha, ha, ha. O da ki çok muhteşem ayin Ulan zerre kadar imanı olan o ayine katılır mı? Katılsa bile çok muhteşem oldu der mi? Hadi mecbursun bir iş için gittin orada çok muhteşem oldu. Demek çok görmüş de bu daha muhteşemini de anlıyor yani. Bunlar zavallılık, rezillik, Allah muhafaza buyursun. Ama isimleri Müslüman adı olduğundan bizim millet de onları Müslüman sanıyor, mallarını alıyor, onları zengin ediyor. Bu milletin sırtından adamlar geçiniyor. Onsuzluk diyor papazların elini öpüyor. Öbürü Bartolomeus Hazretleri bir yandan diyor Hazreti Peygamber bir yandan diyor o Hazretleri tövbe ya hiçbir Müslüman ona da hazret ona da hazret der mi ya bu ne saçmalıktır Allah aşkına Şaşıldı, şaşılacak iş niye anlatıyorum bunları nimetimizin kıymetini bilelim Allah'ımıza ham edelim İslam'ın yüceliğini fark edelim Hiçbir çelişki var mı ya? Din bu. Dost doğru. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bizden razıdır inşallah. Biz ona inanıyoruz. Yolunda gitmeye çalışıyoruz. Hadis-i şeriflerini rivat ediyoruz. Siz de dinliyorsunuz elhamdülillah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu meclislerin değeri büyük. Bu mübarek cuma gecesinde inşallah Kâinat Efendisi Bizi takip ediyor. Şaşılacak iştir ki ümmetimden bir takımları benim ümmetim ama diyor Kureşten bir zatı yakalamak için Kabe'ye gelecekler. O Kabe'ye sığınmış. Anlattık kıssalarda. Hz. Mehdi Mekke'ye sığınmış olduğu zaman bir takım ordular onu yakalamaya gelecekler. Ne zaman ki beyda denen işte Medine'den çıkıştaki vadiye varacaklar, toptan batırılacaklar. İçlerinde müstebsir var, o ne demek? Bilinçli gelen, Hz. Mehdi'yi düşmanlığıyla. Mecbur var, mecbur ne demek? Türkçeleşmiş, mecburum. Mecbur zorla getirilen. Bir de var i̇bn Sebil, o, o ne demek? Yoldan takılanlar, gayesi o değil de işte kafilen hareket ederekten mesela işte Mekke'ye varacak. Hepsi birden helak olacaklar diyor. Ancak farklı farklı mahşere çıkacaklar diyor. Çünkü neden Allah niyetlerine göre diriltecek. Şimdi bu hadis-i şerif Bukhari, Müslim, Safiye validemizden ayrıyetten Ayşe anamızdan var, Safiye anamızdan var. La ente innâ an en gız ve azel beyt. Dünya toplumları insanlar Kabe ile harp etmekten vazgeçmeyecek bak. Ta Ebrehe'den beri hatta yeğzü ve Ceş bir ordu gelecek. Hatta eza kanu bil ve ahirim ve O ordu Süfyanî tarafından gönderilen anlatıyordum size. Başı sonu batacak, ortası da kurtulamayacak. Dediler ki ya Resulullah zorla getirilen varsa bu diye buyurdu Allah bilir kalbindeki niyeti. Ona göre onu mahşere diriltir. Şimdi yine İbn Abbas radıyallahu anh'a da rivayet ediyor. İmam Ahmed Müslim'le Şeyh İbn Mace Hafsa validemizden o İbn Abbas'tan geliyor efendim. Yaktahul halife bi'ş-Şam. İşte Şam'daki halife Süfyanî bir ordu çıkarıyor. Fihim sittumiyyeti garîb. Efendim. 600 tane. içerisinde ne var? Binlerce ordu ama 600 tane garip var. Onlar da zorlan İlah Haşimiyine Nebi Mekke'de. Mekke'deki Haşimilere yani Ehlibeyt Hazreti Mehdi ve adamlar. Feyda'te'l Beyda fenziluna fi leylatin mukmiratin. Aylı bir gece, mehtaplı bir gece. Medine'den çık artık geliyorlar zaten önce Medine'ye geliyor Şam'dan gelen yol. Medine'den evvel çıkıyorlar o sahraya düşüyorlar. böyle bele yan yanzur ileyhim. Bir çoban da onlara bakıyor. Beyrci bu şaşırıyor ne kalabalık başı sonu gözükmüyor ve kul ya ve halimekke vah Mekkeliler yandı Mekke'dekiler diyor. sonra sürüsünün yanına gidiyor tüm beyrci o bir daha dönüyor o ordunun geçip gitmesi mümkün değil. O kadar büyük. Bir anda fele hayra kimseyi göremiyorum. Feza um bir de onlar batırılmışlar ve subhanallah. saatin Bu nasıl istiyor ya? Bir anda kayboldular. Teşbih ediyor. Geliyor yerlerinde bir kadife parçası buluyor. ve bi ya Bir kısmı yerin so soprağın üstünde kalmış kadife parçası. Feali çekiyor çekiyor. Mümkün değil öyle bir batmış ki o parçayı çıkaramıyor. Feali mennu ve o zaman anlıyor ki bunlar batırılmışlar. Şimdi feyinطلقu ila sahibi Mekke fe Bu hadiste diyor ki o çoban gidiyor Mekke ye. Hazreti Mehdi'ye durumu müjdeliyor. Feyubşiru ve yekul elhamdülillah hadi'l alametu kuntum tukhberun biha. Elhamdülillah işte o alamet vardı ya o alamet belirdiğinde Hazreti Mehdi çıkacak. O alamet meydana geldi diyor. Şimdi diğer bir hadis-i başka bir ordu Hazer Mehdi üzerine çıkarılacağı. Feyuxa bu bizuluziy. 3'te biri batırılacak diyor. Veymse kuzuluziy 3'te birinin sureti değiştirilecek. Fetasir vücum ila Suratları kafalarına dönecek ters. Arkadan yürüyor. Ve emcun eyle ki Nasıl şimdi öne doğru gidiyorsun ya o da böyle geri geri gidecek. Yüzü dönmüş. Veylakuz bir Mekke'te. 3'te biri Mekke'ye kavuşacak diyor. Bu da alim hadis. Yani Şimdi Medine'nin emiri Süfyani tarafından o zaman emir olan kişi bir ordu çıkaracak demiştim ta Şam'dan gelenden evvel. Demek ki bir, bir ordu bu şekilde üçte biri e, ters döndürülecek, üçte biri batacak bir ordu yine çıktığında o Şam'dan gelen o çok büyük ordu o çobanın gördüğü ondan bir kişi bile yok. Başka yine bir rivayette başka bir ordu yine Hazreti Mehdi'nin üzerine çıkarılan başka bir orduda da iki kişi kurtuluyor. Birisi Gidiyor Süfyani'ye Ordum battı diyor Birisi de geliyor Mekke'de Hazreti Mehdi'ye Müjdeci olarak Anlatmıştım bunları ama Toplamak lazım konuları Hadi şerifler ışığı altında Şimdi bunları e, bu şekilde derlemezsek Kafalar karışır Birbirinde zıt gibi Çelişki gibi gözükür Halbuki hepsinin konusu Farklı o arada birçok olay olacağından bahsediyor Ondan sonra Güneş ve ayın Ramazanda tutulması. İmam Muhammed İbn Ali el-Baquer radıyallahu teala an ehlibeytin imamı buyurur li mehdi yine ayatan lem yekuna mundu halakallahu's semawati vel ard mehdimizin iki tane alameti var gökleri yerleri Allah yarattığı günden beri bu ikisi birleşmiş meydana gelmiş olmuş bir şey değil. Yenkezifül kameru li evvel leyleti min ramazan Ramazan'ın ilk gecesi ay tutulacak. Bak bu önemli. Bunları bilin. Böyle bir şey oldu mu bunları duyanlar da şaşırmayacak. Ve tenkesi vüçtem sfin nisfi mün. 15'inde de güneş tutulması olacak. Velem tekûnâ müzû halikallâhı semâhât velârd. dâr rivat ediyor bunu sahih. Sünen, dâr Allah gökleri yerleri yarattığından beri böyle bir hadise dünyada, gökte vâki, Olmamış. Ramazanın ilk gecesi ay tutuluyor. 15.sinde de güneş tutuluyor. Bu da ayrı bir alamet. Yine ilk derslerde anlattım. Tabi epey kopukluk olduğu için söylüyorum. Çünkü ben ameliyat olduktan sonra birkaç hafta şey yaptım. O, o arada 3 aylar girdi. Çok uzadı konular. Toparlıyorum. Efendim iki, iki dişli bir boynuz şeklinde gökten belirmesi. Bu Ebu Cafer Muhammed'in İbni Ali'l-Bakir Hazretleri vaat ediyor. İdâ belegel Abbasî-i Khorasan abbasî Khorasan'a ulaştığı zaman yani Hazreti Mehdi'ye yardıma gelecek ordu toplanmak için talihabil meşrikil karnü doğu tarafında ufkun iki dişli boynuz belirecek. Ve kâne evvel ma talihabilâki kavmin yuh hine agrak kavmullah. Bu bir defa, bir defa ne zaman doğdu? İlk olarak Nuh tufanında Allah Nuh Aleyhisselam'ın kavmini bütün kafirleri boğduğu zaman belirmişti. Vatana afi İbrahim ve el İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında Nemrut zamanında yine belirmişti. Ve hine Allah kavme firavun memma. Firavun ve beraberindekilerini Denizde Allah helak ettiğinde yine belirmişti. Ve hine kutle Yahya ibn Zekeriya. Yahya Aleyhisselam şehit edildiğinde yine belirmişti. Faidar ay cum zalika fi's sa'idu billahi min Bunu gördüğünüz zaman dünyada meydana gelecek kargaşaların şerrinden Allah'a sığın. Bu çok büyük bir olayın habercisidir. Ve kuntuluhu ba'den kisaf eş-şemsi Dedik ya ayla güneş tutulması. Ay Ramazan'ın ilk gecesi, güneş Ramazan'ın yarısı. Onlardan sonra da doğu tarafında bu iki dişli boynuz şeklinde görünen bir şeyin belirmesi. Simmelayl meyun Sonra e, daha vakit geçmeden işte e, efendim Azni Mehdi'nin çıkışı ve olayların başlaması. Ondan sonra kuyruklu yıldız bu dair. Hazreti Kehap buyuruyor Yatlu'u <gülüyor> minel meşrikı <gülüyor> kable hurucil Mehdi'yi necmüllehu zenebün yuddî Mehdi'nin çıkışı öncesinde doğu tarafında parıl parıl parlayan kuyruklu bir yıldız belirecek Ondan sonra yine Diğer bir alamet Ramazan'da ay iki kere tutulacak Allah Allah Bunda da bilin Ulema buyuruyorlar Beleghani qable hurucil mehdi yenkesibul kamar <gülüyor> fişe ramadan merrateyn Ramazan ayında ayın tutulması iki kere vuku bulacak Bunlar hiç Kök bilimcileri tarafından tespit edilmiş tarihe geçmiş bir şey örneği olan bir hadise değil Ondan sonra doğu tarafından bir ateş çıkacak. Artık Allah'ın alem bu petrol kuyuları mı yanmaya başlayacak? O zaman ne kadar petrol kalacak kalmayacak? Onlar ayrı dava. Ama oradan bir ateş insanları sürükleyecek. Ebu Abdüla ibn-i Hüseyin ibn Ali radıyallahu anh ve cümayin ehl-i beytin imamları rivat ediyorlar. اِذَا رَأَيْتُمْ عَلَامَةً مِنَ السَّمَاءِ نَارَنَ حَظِيمَةً مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ تَطْلُعُ لَيْلَا فَعِنْدَا ف büyük bir ateş. Yani artık hava çok kabarınca büyüyünce uzaktakiler bile görüyor. O ateşi gördüğünüz zaman doğu tarafından geceliğin belirecek. İşte insanla Müslümanların kurtuluşu o zaman belirecek. Hazreti Mehdi inşallah çıkacak. Ümmete kurtuluş getirecek. Bir rivayet üç gün, bir rivayet yedi gün sürecek. Bu ateş insanları Sürüyor Kudüs'e doğru, Şam'a doğru bütün Hicaz'dan. فَتَوَكَّعُوا Ali Muhammed'in inşallah Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'e ehli beytinin kurtuluşunu, tabi onların himası altında bütün ümmetin kurtuluşunu bekleyin. Evet. Bu gibi birçok alametler rivayet ediliyor. Şimdi yine en büyük rivayetlerden birisi gökten nidalar gelmesi. Bunu da temas ettim epey aylar evvel. Gökten ne geliyor? Ses. Bu sesi kim duyuyor? Herkes. Yerden de geliyor. Yerden şeytan. Gökten gelen Rahmani. Hz. Cibril tarafından. Mevla'nın kelamını biz duymaya müsait değilim. Musa Aleyhisselam'a mahsus dünyada oldu. Cibril tarafından nidalar geleceği. Şimdi bu da birkaç kere tekerrür edecek bir hadisedir. Hazreti Ali Efendimiz Radiyallahu Teala anlatıyor. İda ne adam ne adam min es-semaa Muhammedin sallallahu aleyhi Gökten bir münadiri İda diyor. Hak olan halifelik ve yönetim Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeytindedir. Yani Hazreti Mehdi'ye olacak. İşte o fe'in dediği yazarul Mehdi O zaman Mehdi'nin konusu insanların dillerine vuracak. Onun sevgisi diyor kalplerine boya gibi işlenecek. İnsanların, Müslümanların artık Hazreti Mehdi'den başka konuşacakları bir mevzu olmayacak. Herkes onu konuşacak. Allah. Şimdi öyle mi? Değil. Daha çok var. Çünkü o öyle bir zamanlar şu anda yanaşmış değil. Şu anda bir ben konuşuyorum işte bu konuları. İşte beni de dinleme sizin gibiler geliyorsunuz. Allah sayınızı artırsın. Amin. Kimi de ne alakası var bu hoca böyle şeyler konuşuyor diyenler de var. Ama buradan bizim beklentilerimiz var inşallah. Bizim nesillerimize Allah Teala bizden geleceklere inşallah bu feyizleri, bereketleri nasip edecek. Biz şu anda bu konuları insanlara doğru dürüst anlatmaya çalıştığımız için. Burada büyük bir bereket illa bize olmasa da bizden gelenlere olacak ve ümmete kalacak inşallah. Sizler de sebep olduğunuzdan ortaksınız inşallah. Öyle ya? Şimdi yine Ebu Caferil Bakır radıyallahu anh atıyor. Yunâdî münâdî es minnessemâ elâ innel hak fiyâli Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Gökten geliyor nida ki hak ehli bektedir. Yunâdî münâdî lelar minnâdî minnâdî elâ innel hak fiyâli al Yerden birisi de diyor ki, İsa'nın soyundadır, onun adamlarındadır. Ya Abbas'ın soyundadır, şüpheli. Yani ya o ya o iki var. Şimdi ve inne me kelimetü şeytan, aşağıdan gelen şeytanın sözü, ve s-savtüle alâ yukarıdan gelen Allah'ın kelimesi ki Hz. Cibril onu nida ediyor. Şimdi bu da ne zaman olacak? Yine Ramazan'da bir cuma gecesi. Bu Ramazan'la başlayan belirtiler var ya peşine ne geliyor zaten Ramazan'dan iki ay sonra? Hac. Zaten Hac'da Mina'daki o olaylar falan. Artık dananın kuyruğu kopacak. İzâ <gülüyor> kâne saut fi şehr-ramazan fi leyle-di fesmau ve bir cuma gecesi Allah'ın nidasını duyduğunuz zaman hemen işitip hitaat edin. Ve fi ahirin nâri savtülle'in iblis Yunadi. ''Ela inne ile katkûtile mazlûmen'' ''Yüşekkiken nâse ve o'' Allah Ta o günün diyor akşamı Yani gündüzün sonu, cuma gününün sonunda da Şeytan bağırıyor, herkes duyuyor ha Allah. Diyor ki Hz. Meti için Mazlum olarak şehit edildi falan Milleti Şüpheye düşürüp, fitneye kaptırmak için Aynı günde ''Fekenfilyon min şâkimü tehayir'' Aynı günde ne kadar insan diyor, hayrete düşecek, şüpheye düşecek Bu iş bitti diyecek ve insanları böylece kandıracak. Fe idâ simû'tumus savt fi ramadân Ramazanda o ilk sesi duyduğunuz zaman Cuma gecesi olan ses. Fela teşûkku enne usavtü cibril İl şüphe etmeyin o cibril aleyhisselamın sesidir. Allah Allah. Bu son zamandaki insanlar neler yine görecek? Nasıl başındakiler çok ilginç şeyler gördüler. Sondakiler de çok ilginç alametler. Görecekler. Peki cibrilin sesi olduğunun bir alameti Ne? Cuma gecesi olmaz. Bir alametine Ramazan'da olmaz. Bir alametine. Alamet güzel al geldi ünadi Bismil Mehdi isme Mehdi'nin babasının adıyla. Ne kim babasıyla beraber adı kim? Muhammed ibni Abdullah. Aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah oğlu Muhammed. Ne oluyor narapçası? Muhammed ibni Abdullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi künyesi ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte azette medinde babasının adıyla Abdullah oğlu Muhammed olarak geliyor o ses. İşte o da büyük bir alamet olacak. İshag ibn Yahya rivat ediyor. Tekunu fitnetün tehlikun la Hatta enadiye enadi men bi fulan. İnsanların diyor işi düzelmeyecek. Ümmetin vaziyeti düz düzene girmeyecek. Kargaşa kargaşa bak, işte bak şu anda düzende miyiz? Ümmetin durumu düzgün mü? Bu böyle gider. Gider gider gider. Gökten bir münadi Hazreti Mehdi'yi işaret eder. Felancaya sarılın der. iş biter. İnşallah. Evet. Şehri ibn i Arşebi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fil Muharremi yunâdî münâdî münes semâye la inne soffetellâhi min helgî fulân fesmâûle vatî'û Muharrem ayında bir nida geliyor. Ramazan'dan ne kadar sonra? 3 ay sonra. Muharrem-i Şerif. İşte bu Ramazan'dan başlayan süreçten sonra takip ediyor. Muharrem ayında bir münâdî yine nida edecek. Kulları içinde Allah'ın seçtiği kul felandır. Babasının ismiyle, kendi adıyla. Çabuk onu dinleyin itaat edin. Artık bu kadar nidâları da duyduktan sonra İtaat etmeyenler mahrumdurlar. Mahrumdurlar. Ama bunlar da bize işaretleri zorlaştırıyor. Adamın biri mehdilik ilan etmiş. Ben de gittim ona bir zaman. Görüşmeye götürdüler beni. Mehdiliğini açıklamıyor. Fakat adamları diyorlar ki mehdi budur. Ben diyorum değildir falan. Çok alametler var diyor. Gittik neyse 20 sene oldu. Baktım adam da bir havalara girmiş ama açığa da veremiyor yani meseleyi. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım dedim ki yani bir şey demedim dedim ki ya bu gökten nidalar geldiği zaman melek buluttan nida ettiği zaman bu sesleri duyduğumuz zaman zaten kime uyacağımızı bulacağız dedim. Yani öyle bir zor şart koydum ki zikrettim ki tabi adamın ondan sonra bütün ümidi kırıldı yani gökten nasıl bağırtıracak yani. Neyi bak kimi bağırttıracak, nasıl bağırtıracak yani. Ya o sefer sustu. Şimdi böyle ağır şartlar öne sürün ki önüne gelene kapılanlar uyansınlar inşallah. Hakem İbn Naf'i'nin rivayetinde İza kana'n-nas bi Mina ve Arafat nada munadin ba'den te al-qabailu. Bu da Mina ve Arafat'ta hac zamanı, bu tabii Muharrem'den de önce. Kabileler savaşı çıkacak anlatmıştım. Mina'da kan gölü olacak dedik. Hacılarda ne savaşlar olacağını anlattık. Büyük şeytanın oradan aşağı kan akacak dedik, değil mi? Bu kabile savaşlarından sonra Mine ve Arafat'ta bir münaidin da edecek. Eleyenne mirkun fulan emiriniz felandır. Hazreti Mehdi'nin adıyla babasının değil. Ve peşinden bir ses daha gelecek. Bu daire bir alamet. Eleyenne u katsadık. Doğru söyledi diye. İşte bu demek ki Ramazan'da olacak Zülhicce'de olacak nere? bir de Muharrem-i Şerif'te Olacak de aynı 3-4 ay arayla Gelecek dağlarla bu iş tekrar Belirecek ondan sonra ilginç bir ilginç bir hadise Gökten bir el sarkacak Allah Allah E bunu bunları görmeyen inanmayan tabi ki Kaybedecek Sa'id ibn Musayyib radıyallahu teala buyuruyor. Tekun firkatun ve ihtilaf. ümmetin işleri karışacak. Aralarında ayrılık kargaşa çıkacak. Hatta ya'tu 'akaffun min as gökten bir el belirecek. Tamam? Esma bint Umeyş radıyallahu anh sahabeden o diyor ki en-marat za'lik yevm o günün alameti en-kaffun min as-sama mudlatun ينظر öyle bir sarkacak diyor. Bütün insanlar görüyor. Görmeyen kalmayacak. Bu da münadim münadim nesema inlemiyor falan, nida vaktinde olacak. Emiriniz falancadır diye belirtilirken o nida anında efendim bu keffin elin sarkması hadisesi vukuğa gelecek. Ondan sonra Kabe'nin hazinelerinin çıkartılması, Hazreti Mehdi zamanında vuku bulacak hadiselerden Emirül Müminin Ali İbni abi Talib Kerremellahu Ecev Hazretleri anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeyken Hazreti Ali Efendimiz onunla birlikte Kabe'nin içine girdiler. Hazreti Ömer Efendimiz Kabe'nin altında hazineler olduğunu biliyor. Buyurdu ki vallahi ma ediri e'de'u kezainel beyti ve ma fi minessilahi ve enval ev eksimû <gülüyor> fî çok silahlar, mallar altında çok şeyler var ben dedi bunları efendim böyle hali üzere bırakayım mı yoksa çıkarayım da Allah yolunda dağıtayım mı deyince Hazreti Ali Efendimiz imdî <gülüyor> ya emîrel mü'minîn sahibi ya mü'minîn dedi Hazreti Ömer Efendimiz'e sen işine bak o işi sen yapacak değilsin o sana nasip olacak değil İnnama sahibi minna şabun min Kureyş yeksimu fi şebil lav ya ahri'z zaman ve dünyanın sonunda Kureyş'ten bir genç Hazreti Mehdi gelecek. Allah yolunda o taksimatı yapacaktı. Onun için Kabe'nin hazineleri bu da ayrı bir alamet ve delalet. Şimdi yine en büyük alametlerden ne dedik? Melhameyi Uzma Kübra Büyük Savaş. O büyük savaşı geçen değine anlattık. Ebu Rera Hadem Müslim hakim rivayet ettiği hadis-i şerifte "La hatta rumu bil -a'mâk. Avrupa birliklerinin orduları, işte Rumlar denilen bunlar Efendim Ami kovasına inmeden kıyamet kopmayacak hatta eخرج medine medineden en hayırlı müslümanlar Hz. Mehdi'nin taraftarları onlarla savaşa çıkacak yine bu derdi hadisinde Resulullah sallallahu te ale aleyhi ve sellem el müslimin kubra o büyük savaş patladığında müslümanların çadırı otağı birleşme yeri toplantı yeri neresi olacak bilguta yani ila medine diyor şam şamda bulunan en değerli bölge Efendim bostanlar ve sulak bir yer Müslümanlar oraya sığınacaklar. Abdullah Radıyallahu Teala rivayet edilen Şerif'te Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. "La taqumusat hatta la uqsimu mirasun la bi ganime." Kıyamet kopmadan öyle bir zaman gelecek mirasla bölüştürülmeyecek, ganimet aldım diye de sevinilmeyecek. "İcte'mûne <gülüyor> li'l-Şam" Dünyanın gavurları Avrupa'daki bütün kafirler Şam ehli. Çünkü o zaman Müslümanlar oraya sığınmış vaziyette. Onlara karşı savaş için birlik toplayacaklar. Bunu size uzun uzun anlattım. Kıssa olarak. Şimdi hadislere mana veriyorum. Ve ecme ve el İslam, Ehli İslam da Rumlara karşı birlik toplayacaklar. Fe echalullah deberate aleyhim Allah kafirleri makur edecek ve mahlup edecek. Feyyuktelüne, Makteleten, Azıymeten, öyle bir milyon biliyorsunuz anlattık işte 960 bin sayısı olan bir ordu, öyle bir savaşla ka katledilecekler ki misli görülmemiş. Hatta aynı da Ta'ira, Yamurubid yani bin fi ma'qulüvum, hatta kuş diyor bir taraftan başladı başladığı diyelim, sonuna getirene kadar leşlerinin kuş kendi ölecek. Öyle bir leş serilecek. Allah Fetâdde ben ulebi Müslümanlarda da çok şehit olacak bir babanın oğulları efendim sayılarını kontrol edecekler kânumiyeten yüz tane diyelim oğul torun neyse bir aile felâ cidûne bekeminum iller racilel vâid yüz kişiden bir kişi kalmış o kadar büyük bir savaş olacak febe'yi ganimetin yufrah bu durumda kim ganimete sevinsin Kim mirası bölüşsün Bir kişi kalıyor Koca bir yüz kişilik aileden Hz. Muaz'dan rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet alametlerinden altı şey sayarken Bunu ta bir buçuk iki sene evvel ilk hadislerde söylüyorum Mevti ilk alamet benim ölümüm buyurdu On sonra Fethübe Etmaksız Kudüs'ün fethi buyurdu O Hz. Ömer zamanında öyle geliyor ve enyakdir Rum Rumların sizi kandırması yani Avrupalıların size hainlik yapması Son alamette Fesirun Ru bir benden 80 sancakla gelecekler Dertegülli ben denizle aşara elfen her sancakta kaç bin kişi var 12 bin 80 ile çarptık ne çıktı 960 bin yani 1 milyonluk bir or çok büyük rakam Ebu Şeybe, İbn Abi Şeybe, Ahmed bin Hanbel, Tıbrani tabara, rivayet ediyor. Evet. Evela sulh olacak onu söyledik. Abdullah bin Amr hadisinde. Sittun fikum eyyetu elümme. Ey ümmetim 6 şey bekliyorsunuz. Sayarken işte 5.de ne buyurdu? Ve hudnetun tekunu beynekum ve beyne bel-i asfar. Rumlarla yani Avrupalılar aranızda sulh olacak. Kaç sene? Başka hadislerde okudumca 9 Sonra toplayın 9 ay hamile mera. Bir kadının diyor hamilelik süresi yani 9 ayda bu 960 bin kişilik orduyu teçhiz edecekler. Ondan sonra size kaynak edecekler ve size saldıracaklar. Bu durumda tabii hadis-i şeriflerde e, erkekler kırılacak, kadınlar çoğalacak. İnlemle şuladısa enes radıyallahu tehnevade edilen hadiste Kıyamet alametlerinden olarak en yakıllı rıjalı ve eksurendisahu erkeklerin azalması, kadınların çoğalması, hatta ekünelikamsiin emraten kıyımun vahid, 50 kadının bir bakıcısı olacak, bir erkek. Böyle o savaş döneminde, tabii e, ekseri savaşlarda erkekler kırıldığından, kadınlar kaldığından e, bu kıyım olacak. Fakat tabii bu büyük savaş, Amukovasla çıkacak savaş zamanında da olan bir hadise. Ve lakin Allah Teala o dönemlerde kıyamete yakın e, kadınlara erkek doğurturacak hep. Allah Teala istediğini doğurturur mu? Ve e, şey, ka kadın doğurturacak, dişi doğurturacak, erkek doğumu çok azalacak. Bir de bu sebebi var. Bir sebebi savaş, bir sebebi de kadınların erkek doğurmaması, doğuramaması Allah Teala'nın takdir münasebetiyle 13 hadis şeriflerde ve tarar radül el göreceksin bir adamı diyor peşinde 40 kadın dolaşacak o da o zamana ait efendim kıyamet yaklaştığında vuku bu bulacak hadselerden biri olarak zikrediliyor efendim ondan sonra yine en büyük mesele Vatikanın fethi ve Roma'nın fethi bu da Ebu Hureyre radıyallâhu teâlâhu anantan rivâetine hadis-i şerifte Rasûlullah sallallâhu teâlâhu teâlâhu aleyhi ve sellem buyurdu. Helse <gülüyor> mû'tun bi'medînetin, cânibun minâ fil berri ve cânibun fil bahri. Bir şehir duydunuz mu diyor ashabına? Bir tarafı karada, bir tarafı denizde. Kâlu nâmiâ Rasûlullah, duyduk. Kâlu lâ tekû mûs kopmayacak. Hatta yegzûvâ seb'ûne elfen min benî İsmail." İsmail yani Araplardan 70.000 kişi orayla savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Bu kim? Hazreti Mehdi'nin 70.000 kişilik ordusu. İstanbul zaten fethedildi elhamdülillah Hazreti Fatih'e nasip oldu. Zaten o ordu da Arap ordusu değildi. Türk ordusuydu. Bundan dolayıdır ki Burada anlatılan 70 bin kişilik ordu Ne buyuruluyor? İsmail Yani Araplardan ve sayı Hazreti Fatih'in ordusu 70 bin kişi Değildi fazlaydı değil mi? Ne kadardı bilen var mı? Evet 200 bin diyor Bizim İsmail efendi Fakat naklediyorum ha Ben şimdi bilmeden bir şey yok, İsmail efendi dedi yani Ona göre araştırır Haftaya biri başka bir rivayet getirirse Yani konuşan delil getirsin Şimdi, bu Abdullah İbni Ömer radıyallahu Teala anhuma hadisinde ben öyle her şeyi nakletmem ben bir şey araştırırsam kendimden derim de şimdi bu usta bilgim yok anladınız mı? Yoksa öyle papa gibi bir Resulullah'ın aleyhine konuşuyor, ondan sonra de, ben demedim felanca Konstantin demiş. Şimdi burada da diyor ki ben Türkleri severim. Ondan sonra diyor ki 26. bilmem ne demiş. Yani eski papalardan birini naklediyor. Yarın biri de ki niye öyle dedin? E ben demedim. O papanın dediğini dedim. Herif kıvırmanın yolunu bulmuş ya. Niye? O öyle dedi, o öyle dedi. Hep o öyle dedi dersen hiç yanlışın olur mu? Olmaz. Yanlışsa o öyle dedi. Onun içindir ki yani ben o kabilden bir adam değilim yani. Yanlışı doğruyu kabul ederim ama Burası yanlış konuşacak yer değil, onun için dedim ki, ben bilgim yok o hususta. Şimdi... Abdullah İbni Ömer hadisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Hani altı alamet yine deminden beri saydığımız, onlardan biri altıncısında buyurdu ki, Fethü Medine, bir şehir fethedilecek. Kultuya Resulullah, Eyümedine, hangi şehir? Sordum. Kale Kustantini'ye, Kostantindir buyurdu. Fakat bu Kostantin, İstanbul... Değil, İstanbul Konstantiniyeti Suğra, küçük Konstantin. konstantiniyye Kübra, Büyük Konstantin neresi? Vatikan, Roma. Yani onu da size kaç kere izah ettik. ne İbn-i Abdillah el babasından, o da Anceddi dedesinden Rıdvanullahi Alimecma'in hep sahabe tabi'in böyle Resulullah'tan işittiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis i̇bn Mace'de var, Hakim'de var. لَا dünya, الدُّنْيَا هَتَّا تُقَاتِلُوا بَنِ Dünya kopmaz, Ta ki siz Avrupalılarla savaşacaksınız. Büyük bir savaş. Yehrucu İleyhim şu anda Hicaz'daki Arapların e, Ceziret-ül Arap, Arap Yarımadası'da bulunan toplumların bütün Avrupa birlikleriyle savaşma gücü var mı? Hiç yok. Hiç alakaları yok. Ama demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte, Hazreti Mehdi'nin e, manevi gücüyle o güç bulunacak. Yehrucu İleyhim Rûkâtul müminîn ehlü Hicaz, الذين يجهادون في سبيل ve la Allah yolunda cihad eden. Kimsenin tenkidini aldırmayan Hicaz ehli, Medine tarafından. Hicaz ehli hayırlı müminler. Kaliteli, raik, raik yani çok üstün, hayırlı, kaliteli manasına geliyor. Müminler onlara karşı çıkacak. Hatta efteullah aleyhim kustantiniyete ve rumiyyete, Vatikan'ı da, Romayı da Allah onlara fethettirecek, bittesbihi ve tekbir, Subhanallah, allah Ekber der demez, fenhedü husnüha, kaleleri, kuleleri aşağı yıkılacak. Bunlar Allah'a çok kolay. Evet. Onun için, hangisinin evvel fethi olacağı da, sahabe ve tabi'nin de arasında... Söz konusu edilmiş. Abdullah radıyallahu yalan diyor sordum. Ya Resulallah eyyül medinetin tüftehü evvela Kustantiniye ve Rumiye Vatikan mı Roma mı Daha evvel fethedilecek. Buyurdu medineti rekl tüftehü evvela Tabii bu hadiste Bir de İstanbul fethi var. O zaman Resulallah onu da müjdeledi. Buyurdu ki şehri Yani İstanbul en evvel Fethedilecek. Burası çok evvel. Ondan sonra Roma ve Vatikan fethi ahir zamana sarkacak çünkü Hazreti Mehdi'ye kadar bunlara güç yetirecek bir durum söz konusu değil ve ortada da böyle bir yiğit görünmüyor. Onun içindir ki halimiz malum dur Hazretilem yecele Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele. Ama tabii ki yataşa demek Değil İslam'ı tebliğe devam edeceğiz inşallah Ama Avrupa'da çok Müslüman olan var elhamdülillah İngiltere, Avrupa milyonlar İslam'a giriyor Amerika, Avustralya Şu anda tabi Papa'nın sıkıntısı neymiş? Papa'nın sıkıntısı Bir iki milyon Avrupa'da onun kilisesini terk etmiş İki milyon Adamın derdi Bizimkileri gerdi neyse Şimdi adamın derdi şu Buraya gelerekten yani Resulullah'a saldırarak, peygambere saldırarak Ona buna saldırarak Burada bir ekümenik kümenik laflarıyla Türkiye'yi böldürme teşebbüsleri işte bir şeyler bir şeyler Ne yapmak istiyormuş? Etki tepki meselesi yani Karşıda bir düşman bulamadığın zaman Dağılan milleti toplamak Zor oluyor Onun için bir düşman aslında herifin derdi o değil Bakmış ki iki milyon gitti Böyle giderse birkaç senede Bütün hepsi kilişeyi Bırakacak. Zaten kiliseyi bırakmışlar da kilisenin geliri çok. Maaş veriyor bilmem ne veriyor. Bedava çok şeyler var. Hastaneleri var. Üniversiteleri var. Hakları var. Adam sosyal haklardan istifade etmek için. Zaten de gavur da yani. Zaten gavur adam. Alman vatan. Alman, şura, bura, İngiliz, şu bu. Zaten gavur ama. Kilisenin de yanlışlığını anlamış. Herif hala dünya duruyor diyor yani. Eşkilisedeki kafalar. Değişik değişik kafalar. Ne yeni ilime bilme uyuyor Ne efendim Allah'ın indindeki hakikatleri uyuyor Hiçbir tarafa uymuyor E bunlar bunu anlamışlar fakat Tabi sosyal menfaatleri bozulmasın diyerekten idare eden baya bir irtibat var Böyle olduğu halde 2 milyon kişi ilişkiyi kesmiş Durum böyle olduğu halde yani Adam da şimdi bizim peygamberimize saldıracak. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, Türkiye'nin işte ekumenik mekulü burayı karıştırmak istiyor. Türkiye'yi şunu bunu. Dava nedir? Dava efendim e, bir düşman karşıda gösterirsek. Belki Avrupa'daki dağılan halkı kiliseye toplar mıyız acaba meselesi yani? Şimdi hakikaten bu böyle bir gerçek var. E, i̇nsanlar böyle bir düşmana karşı birleşiyorlar. Bütün aile mesela. Ailevi durumları düşünelim. E bizim Karadeniz'de daha da bu iş yaygındır. Yani herkesin yöresel olarak bunu düşünmesi uygundur. Bakarsın. Aile birbirini aramaz, sormaz. Adam ölüyor, dese ziyarete de gidip açlıktan ölüyor. Kimse. Ama birisi şuna saldırdı meselesine. Bir de bakarsın. Beş on, hepsi birden telefon telefon. Vay sen nasıl yaparsın? Halbuki adam kendi ölüyordu zaten yani. Kimse de ekmek bile vermiyordu ama. Bir düşman biri geldi demekle. Oo. Biz felancalarız yani Felancalara bu yapılmaz meselesinden falan oğulları falan oğulları meselesinden olduğu gibi burada da bir düşman göstererek belki bu tarafta bir cemaat toplarız. Şey ile adam zavallı yani. Allah hidayet etsin. Allah ıslah etsin. Allah hepsini İslam etsin inşallah. Biz onlara da düşman değiliz. Kimsenin kötülüğünü istiyor değiliz. Onlar da cehenneme girseler bize bir fayda olacak Değil cennete gelseler bizim yer eksilecek Değil de bizim yerde tapulu değil Yani onu şimdi <gülüyor> Doğru konuşalım şimdi yani de Bizde nereye gideceğimiz belli değil Çünkü sonumuz belli değil Allah sonumuzu hayretsin Amin, Amin. Kimse efendim belki papaya iman nasip olur e Senden benden birine yavur gitmek Nasip olur meselesi de var şimdi kimse Efendim papanın yavur olarak Öleceğine kimse yemin Edebilir misin Edemezsin e dolayısıyla e, benim de Müslüman gideceğime ben yemin. edemem bunlar kayba giriyor yani. Kayba girdiği için bir dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için bizim şahıslarla bir düşmanlığımız yok. Kim ve nefret diye bir tahrikimiz yok. Şu adam şöyle bu adam böyle diye bir derdimiz yok. Biz zihniyetler fikirler tabii ki peygamberimize karşı saldırıya e, sallallahu aleyhi ve sellem mütesir oluyoruz. Üzülüyoruz. Ondan sonra vatanımızla ilgili misyonerlik faaliyetleri, Türkiye'nin bölünmesi faaliyetlerine çok üzülüyoruz ve olmaması için elimizden gelen gayreti göstermek istiyoruz. Mesela bunlar bizim hassasiyetlerimiz, vatan uğrunda, dinimiz uğrunda, vatanımız uğrunda hassasiyetlerimiz var. Bunların da bu işlerde kötü niyetleri olduğu meydana çıktığından durum budur yani. Yoksa bizim şahsıyla kimsenin bir davetimiz, kinimiz, buğzumuz söz konusu olamaz. Çünkü biz zihniyetler... İnançlar, yanlışlarla mücadele etmekle mükellefiz. Yoksa şahıslarla efendim, tartışmakla mükellef değiliz. Ama tabii ki dua da ederiz. Çünkü bir yavur ölmeden evvel ona dua edilir. Öldükten sonra hiçbir dua etme imkanı kalmıyor. Çünkü kafir olarak ölürse ne diyeceğiz yani? Afet desen Allah olmaz, şunu desen olmaz, Fatih'e okudan olmaz yani. Bu tehlike. Ama sağ olan bir kafire dua etmemiz caiz. Niye? Es Resulullah da dua etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bunları yola getir. Ya Rabbi bunlara iman nasip et. Müşriklere dua etti. Biz de dua ederiz. Allah şirk koşanlara İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu bilenlere haşa. iman nasip etsin. hidayet nasip etsin. Biz de duacıyız. iyi niyetliyiz. İyi niyetimizi her ortamda gösteriyoruz. Ama sizlere de hakikatleri duyurmadan edemiyoruz. Bu itibarla inşallah Rahman e, bu konuyu Hulasa etmiş olduk diyelim Allah Teala efendim şimdi nereye geliyoruz ee, bundan sonraki konumuz inşallah ne ile ilgili olacak Hazreti Mehdi döneminde çıkacak olan büyük bir e, tehlike afet en büyük bela deccal Fitnesi. Şeytanın hilelerine maruz kalmışız. Allah muhafaza buyursun. Bu ustaki ayetleri, hadisleri, ilimleri duyup duyurmak nasip buyursun. Amin. Allahümme inna ne se'elükel cenneh. ma karrabheyle yâ min kavlim ve amel. Ne'ûzibike minennâr. Ma'an karrabheyle yâ min kavlim ve amel. Allahümme inna se'elükel min hayrima se'eleke min nebiyyüke muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. min min nebiyyüke muhammed. Ne'ûzibike min nebiyyüke muhammed صلى الله وعلى اله وانتم المستعان وعليه البلاغ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ان ma'a لكم من الخير كل عاجل واجل ما علمنا من وما لم نعلم نعوذ كل عاجل واجل لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجل Rabben âti lenâ nûrenâ ve finnâ annike alâ kulli şey'in kadîr. Sallallahu alâ şeynâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ve teslimen katîren. rabbil âlemin. Bu cemaatimizin hepimizin geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe ve eşhedü enne Muhammeden abdü Şu saadet-i Rabbî ile kabirlerini nur ile, makamları cennet İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları iyiliklerin karşılıklarını ihsan ile. Bize de arkamızdan böyle dualarla nasip eyle. Amin. Dualarımızın kabulü ve şu saatte Af ve ma mağfiret olup Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hayırlı amellerimizin arz olması niyetle Buyurun Es salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah Es salatu vesselam. ''Aleyke ya habib Allah, assalatu vesselam, aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin, ve selamun alel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin.'' İlahi Rabbin Ebi Muhammed'in sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. ''Ve aleyhi ve sahibin şahinâ kâfe'yle ruhu.'' ''Efendi babamız khâsâhâhu l-aruhu.'' ''Ve envatil müşrih ve envatil cemaatle hâzırâhu l-aruhu hasbî efendilâ ruhu.'' ''İmrat Mehmet Efendi Efendi'' el-Fâtiha.''